وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu ala Resulullah Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim El-Fecr suresinin 23. ayeti hepimizin kulağında küpe, gözünde sürme olması kadar acil ihtiyaç olduğu ihtiyacımız olan bir hakikati hatırlatıyor. El-Fecr suresinin 23. ayet. Bu ayette Allah adeta son uyarısını yapmış oluyor bütün insanlar için evet biz müminiz Elhamdülillah namazımız var orucumuz var Rabbimize şükürler olsun ama insanız bütün bu iman değerlerine rağmen namazımıza orucunuza rağmen bu bahsettiğimiz ayetteki uyarıdan dolayı sıkıntı çekebiliriz Kıyamet günü ayet iciliği çok dikkatli bir şekilde hafızalarımıza kazıyalım. Ağuz bilallahi min al-shaytan irrajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Uji a bi jannah ma yom izin insan Ve anna lehul Sadakallâhu'l-Azîm buyuruyor ki Allah ve Cehennem getirildiği zaman Cehennem getirildiği zaman işte o gün insan anlamaya çalışır ama artık anlamanın ne yararı var? Cehennem getirildi demek yani kıyamet günü herkes dirilip cennet ve cehenneme gönderilmek üzere sıratın başına getirildiği zaman cehennem herkesin gözünün önüne getirilmiş olacak o hakikati o büyük vahşi ürkütücü zor anı görünce insan her şeyi anlayacak hak nedir, hakikat nedir anlayacak ama iş işten geçmiş olacak وَاَنَّا لَهُ zikra <الذِّكرا> hatırlasan ne olacak o gün Aziz kardeşlerim bu söz ilk bakışta kafirlere o gün hatırlayacaksın fayda etmeyecek diyor doğru ama bugün namaz kılmayana da o gün namazın kıymetini hatırlayacaksın fayda etmeyecek diyor bugün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olduğu halde zulmeden haksızlık yapan yanlış işler yapan o وَجِيَ يَوْمَ اِذِمْ cehenneme ayetindeki o cehennemin önüne getirildiği gün anlayacak derin düşüncelere kapılacak filanca hoca acaba caiz der mi diye dinden şeriattan tabiz koparmak için evirip kıvırdığı günleri hatırlayacak o gün وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى ne faydası var ki hatırlamanın artık peki neyi hatırlayacak insanlar o gün? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti ne uyarmıştı ey insanlar küfürden yani Allah'ı inkar etmekten uzak durun haramlardan uzak durun Allah'a isyan olan işi yapmayın faizden, zinadan, kumardan ve benzeri alkolden, lanetli işlerden uzak durun ey insanlar Mesajının ne demek olduğunu o gün insanlar arayacak Anlayacak Ağlayacak hiçbir işe yaramayacak Tamam ben çok iyi anladım demenin hiçbir manası yok Geri dönüş yok çünkü Ve insanlar kul hakkı ne demektir o gün onu anlayacaklar Başkalarına yapılan zulümler Kaça mal oldu? O gün anlaşılacak o. Bakacak ki namaz kılan, oruç tutan, haccetmiş, Kur'an okumuş bir mümin olduğu halde kul hakları, zulümler, en başta da eşlerin birbirlerine yaptığı zulümler, evladın anne babaya anne babanın evlada yaptığı zulümler, iş ortaklarının birbirine yaptığı zulümler, bütün bunlar o gün karşısına çıkacak. وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرًا anlasan ne olacak sen haklıymışsın özür dilerim desen ne olacak kul hakkıyla seninle karşılaşan birisine o gün zulümler ortaya çıkacak halk hukuk dosyaları açılacak insanın öteleye öteleye yapmadan ahirete gittiği salih amellerin ne mal olduğunu hatırlayacak geciktirilmiş veya ötelenirken kazaya bırakılmış kaybedilmiş namazlar aslında tutulmamış kalitesinde bozulmuş oruçlar veya okunmamış Kur'an'lar yapılmamış ibadetler anlaşılacak anneye babaya hizmet etmemekten kaynaklanan ve sonra yaparım diye ertelenen ne kadar hasenat, güzel işler varsa sonucunun ne olduğu anlaşılacak. Yapılmamış tövbelerle ahirete gitmenin ne demek olduğu anlaşılacak. Ya da tövbe ettim ya Rabbi deyip ağızla yapılmış, organlara indirgenmemiş, organlarda pratiği yapılmamış tövbelerin ne emal olduğu orada anlaşılacak haram mal yenirken rüşvetinden veya hırsızlığından ya da vazifeyi yapmadığı halde alınan maaştan her neyse aldatma ile elde edilen vesaire mal mideye girince o midenin nasıl cehennemde kebap olacağı anlaşılacak o anda وَاَنَّا لَهُ ذِكْرًا ne faydası var ki anlamanın anlasan ne olacak anlamasan ne olacak yaşı ilerlediği halde 60'ı geçmiş 80'i geçmiş hala hala ahirete hazırlanmayan insan ne kadar büyük bir dalgınlık ne kadar büyük bir gaflet içinde olduğunu anlayacak ve ji'e yevme izin bi cehenneme yevme izin o cehennemin gözünün önüne getirildiği gün bir fayda olacak mı? Olmayacak Neden? Çünkü faydalanabileceğin şey bu dünya hayatında iken hatırlamaktır Hatırladığının gereğini yapmaktır Ötelenmiş tövbeler önemsenmemiş haram yiyecekler içecekler sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yapışıp çivi çakıp kalmalar ve Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülerin okuduğu kitap zanneden anlayış kötü arkadaşlar günah işleyenlerle bir arada bulunma Dündü diye işte şu idi diye işte bu idi diye sebepler uydurup Allah'ın razı olmayacağı ortamlarda bulunmanın öyle insanlarla oturup kalkmanın faturası cehennemi gördüğü gün herkesin gözünün önünde olacak وَاَنَّا lahu الذِّكْرًا aklın başına gelse ne olacak ki? hiçbir faydası yok mü'min insan Allah'ın bu El-Fecr suresindeki hatırlatmasını hayattayken anlayıp akıllı, mantıklı bir şekilde Rabbine yönelebilen insandır Aziz kardeşlerim tabutun içine girdikten sonra hiçbir şeyin faydası yok gelip orada hoca olan birisi telkin verse Ey filanca kadının çocuğu, şimdi sana melekler geliyor. Aman dikkat et onlara. Cevabın şöyle olsun diye kopya verse. Vallahi billahi tallahi. Hayatta buna hazırlanmayan için hiçbir faidesi yoktur. Kopyayı okulda çekersin sen. Ehliyet sınavında çekersin nekir münkerin önünde kopya çekmek yoktur ondan sonra zaten hiç yoktur Rabbimden basiretli bir şekilde Rabbimizin emirlerine sarılmayı kulak vermeyi göz dolgunluğu ile incelemeyi bize nasip etsin diye dua ediyorum velhamdülillahi rabbil alemin ve zekir fe in zik rotten